1879 numaralı konu, Katade bin Milhan'ın, Hazreti Peygamberin sıvazladığı yüzünde ihtiyarlık alametlerinin bulunmaması, Ebu Lala şöyle anlatıyor, Vefatı sırasında Katade bin Milhan'ın yanında bulundum, bir ara evin uzak bir köşesinde bulunan bir kişinin aksini Katade'nin yüzünde gördüm, Hazreti Peygamber hayatlarında iken onun yüzünü sıvazlamışlardı, yüzü sanki cilalanmış gibiydi.